Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ala rasulina muhammedi ve ala alihi ve sahbihi bi ila billahi bi sallallahu Çok değerli misafirler ve kıymetli kardeşlerim, bizleri internet üzerinden seyreden dostlar, Allah subhanahu wa taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizden üzerine olsun. Ve selamü ve rahmetullahı ve berekatu. Ayların en hayırlısı olan Ramazan ayında, Kur'an ayında Kur'an'ın ayetlerini anlamak adına bizleri bir araya toplayan, alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'ye hamdolsun. Ve Kur'an'dan bir şeyler nasiplenebilmek adına sarf etmiş olduğunuz bütün gayretlerinize Allah ecir yağdırsın inşallah dostlar. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Enel Fakir biraz rahatsızdı. Bu münasebetle de geçtiğimiz hafta dersimizi yapamamıştık. Onun için geçtiğimiz hafta değil de ondan önceki hafta kaldığımız ayet Bakara Suresinin 194. ayeti kerimesi. 193. ayette şundan bahsetmiştik. Hatırlayınız lütfen dostlar. Hani en son işgalcilerle İslam'ın arasındaki fetih ve sömürgenin arasındaki farkı anlatmıştık. Ayette Allah Subhanehu ve Teala yeryüzünde fitneden eser kalmayıncaya kadar Onlarla cihat edin dedi Allah. Bunu anlatmaya çalıştık. İnşallah ben zaten Ramazan olması hasebiyle fazla vaktinizi de almak istemiyorum. Ama inşallah kaldığımız ayetten 194. ayet-i kerimeden alarak dersimize ben inşallah giriş yapmak istiyorum dostlar. Allah Subhanahu ve teala Bakara suresinin 194. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Sağolubillah. As-şehru'l-haramu bil-şehri'l-harami vel-hurumat-u-kisas Femen-i'tedâ aleykum fa-a'tedû aleyhi bimithli ma-a'tedâ aleykum Vettequllâhe ve'lemû ennallâhe ma'al-muttakîn Haram ay haram aya karşılıktır. Hurmetler dokunulmazlıklar karşılıklıdır. Kim size saldırırsa siz de ona misilleme olacak kadar saldırın. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah muttakilerle beraberdir. Şimdi kıymetli dostlar bu Ayet-i Kerime'nin tefsir edilecek çok bir yönü yok. Ama hatırlatmak adına bu Ayet-i Kerime bildiğiniz üzere Hudeybiye Antlaşması yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Kabe'ye yönelilmesi ve ardından müşriklerle buna müsaade edilmemenin ardından Hudeybiye Antlaşması yapılmış olması biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam umre yapamadı. Kabe'yi tavaf edemedi, ziyaret edemedi o sene kührumat aylarındandır zilhicce, zilkade. Bakıyoruz ki Allah azza ve Celle bu ayet-i kerimesine diyor ki Allah, o haram aya mukabil sana bir sen sonraki sene yine bir haram ayda orayı nasip etmiştir. Bu ayet bununla alakalı ve muhteviyatı bu yönlüdür. Onun için sadece hatırlatmak adına söyledim. Yani bu ayet-i kerime, Kaza umresiyle alakalıdır. Tefsir kitaplarında bunun detaylarını bulabilirsiniz. Şimdi ben hemen inşallah devam etmek istiyorum. Bakara suresi 195'den Evet Bakara Suresi 195. ayet-i kerimeyi tilavet ediyorum dostlar. Ve inanın ben tilavet edeceğim, mealini vereceğim. Diyeceksiniz ki Bakara 195 bu ayet miydi? İnşallah birçoğunuzun bildiği, birçoğunuzun vakıf olduğu bir ayet-i kerime. İnşallah şöyle buyuruyor Subhanahu ve Taala Bakara Suresi 195. ayet-i kerimede. Saud billah ve anfiku fi sabilillah ve la tulqu biaydikum ila ve ihsinu inna Allahu yuhibbul muhsinin. Allah yolunda harcayın, infak edin. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Her türlü hareketinizde ihsanla davranın çünkü Allah ihsanla davrananları sever. Bu ayet size yabancı gelmedi değil mi dostlar? Wala tulqu bi eydikum ila Hepimizin bildiği bir ayeti kerime ve ben inşallah bugün Tefsirül Furkan gecesinde bugün bu ayetin üzerinden çok azıklar edineceğimize inanıyorum. Allah bizlere müyesser kılsın inşallah. Şimdi dostlar ayete eğer dikkat ederseniz Subhanahu wa Taala buyuruyor ki kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Subhanallah. Çok ilginç bir ayet-i kerime. Hakikaten manidar. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Burada öyle bir şey serde diyor ki Subhanehu ve Teala. Biz demek ki öyle bir şey yaparsak eğer, birazdan konuşacağız onu. Öyle bir davranışta bulunursak eğer, ortaya öyle bir tavır koyarsak eğer, kendi ellerimizle kendimizi helak etmiş olacağız. Merak konusu değil mi? Ne yapmamalı ki helak olunanlardan olmayalım? Yahut da neye dikkat etmeliyiz ki Allah korusun hürsrana uğrayanlardan olmayalım. Hem de kendi ellerimizle. Bunun Türkçesini ben size söyleyeyim mi dostlar? Hatta sokak jargonuyla söyleyeyim. Kendi ipimizi çekmektir bu. Kendi ayağımıza sıkmaktır bu. Dedim ya sokak jargonuyla. Affınıza sığınarak söylüyorum. Bu ayeti kerime de Allah Subhanahu ve teala buyuruyor ki o dediğimiz konuşacağımız şeyi yapmayınız ki kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Yoksa hüsrana uğrarsınız. Onu konuşacağız Teala. Ne acaba? Kendi ellerimizle kendimizi tehlikeye atabileceğimiz o davranış ne ola ki? Şimdi tabi bu ayeti kerimenin neden? Daha doğrusu kendi ellerimizle kendimizi ne yaparsak tehlikeye atarız ayet-i kerimesini konuşmaya geçmezden evvel bu ayet-i kerimenin maalesef dostlar çoklarca farklı yönlere çekildiğini hiç Allah Azza ve celle'nin murat etmediği yönlere mecralara kaydırıldığına şahit oluyoruz bu ayet delil getirilerek anlatmaya çalışıyorum bu ayet delil getirilerek hiç konunun veya ayetin aslında muradı olmamakla birlikte Meseleye delil getiriliyor. Yani vakaya olması gerekene bu ayet delil teşkil etmezken bu ayet delil getiriliyor. Meali hiç aklınızdan çıkarmayın oldu mu dostlar? Bize bugün lazım olacak. Neydi? Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bir kardeşimle münazara yapıyorum. Bir kardeşimle sohbet ediyorum. Diyorum ki zalime karşı kıyam etmek Allah'ın bizden bir talebidir. Diyorum ki Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenleri muhasebe etmek Allah'ın bir emridir. Allah bunu bizden istemiştir. Bu Allah Subhanahu ve Taala'nın bizden bir talebidir diyorum. Diyor ki peki siz bunu gerçekleştirdiğiniz zaman, siz kıyam ettiğiniz zaman, siz musibete düçar kalıyor musunuz? Konuşuyoruz. Diyorum ki evet. Kimimiz hapisle musibete düçar kalıyor. Hatta bazı beldelerimizde gençlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz asılıyor. Bu tarih Ahmet İbni Hanbelleri gördü sadece ve sadece hakkı haykırdığı için. Bu tarih Ebu Hanife'leri gördü sadece hakkı söylediği için. İmam Malikleri gördü. Evet, hakkı ve gerçekleri zalime karşı konuştuğumuz zaman neticesi belli. Diyor ki bana, devam ediyorum. Peki diyor bu bir tehlike mi? Diyorum ki tehlike. Diyor ki sen hiç ayet okumadın mı? Diyor ki Bakara suresinde var ya. Diyor ki Allah kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın diyor. Bir de üstüne üstlük bana Kur'an'a muhalefet ettiğimi söylüyor. Subhanallah. Delilim de var diyor ve bu ayeti kerimeyi delil olarak gösteriyor. Ben de dedim ki bunu konuşmak lazım. Allah bunu mu murat ediyor? Daha doğrusu sahabeler böyle mi anlamışlar bu ayeti? Birazdan konuşacağız inşallah. Ama neyi anlatmaya çalıştığımı az çok anlatabilmişimdir umarım. Bu ayet delil getirilerek senin nazarında bir iş, Allah'ın senden talebi eğer ki tehlike doğuruyorsa diyor ki Müslüman kardeşim ayet var. Allah kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın diyor. Ben bu ameli yapmam. Subhanallah. Bu kadar basit. Ben de şunu soruyorum. Onlar diyorlar ki dostlar Müslüman akıllı olmalıdır. Olmalı mıdır? Eyvallah. Müslüman akıllı olmalıdır. Müslüman kendisini tehlikeye atmaz. Doğru. Ama onu Allah istediyse Müslümanın ölçüsü kar ya da zarar menfaat ölçüsü değildir. Vallahi bana böyle bir argümanla gelen kardeşime... Tek bir şey söylüyorum siz de onu söyleyin dostlar. Diyorum ki eğer ki bir ameli gerçekleştireceğimiz zaman bizi bekleyen tehlikeye göre amel edeceksek ve bu akıl işi ise senin iddiana göre bana Allah aşkına söyler misin? Sahabelerin aklı yok muydu? Amr radıyallahu an Amr ibn Samura radıyallahu an aklı melekesini kullanamıyor muydu? He? Allah şuna siz söyleyin. Sümeyye validemizin böyle bir melekesi yok muydu? Onlar bu ayeti hiç mi anlamadılar? Öyle değil. Allah'ın muradı bu değil. Biz Allah'ın muradını birazdan bu ayetin kendileri için indiği Ebu Eyyub el Ensariden dinleyeceğiz. Bize yorum yapma ve tevil etme ihtiyacını bırakmadan Diyecek ki susun Bu ayet öyle anlaşılmaz Öyle de dedi zaten Tirmizi tahiric etti Ama birazdan geleceğim ona inşallah Bizi ziyadesiyle Daha çok acıtanı söylüyorum O da az önce ifade etmeye çalıştım girizgahta Bu ayet maalesef Hiç ama hiç alakası olmayan konulara Delil olarak getiriliyor ya Benim yüreğimde bu dağılıyor Allah Azza ve Celle kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bu ayeti alıyor. Eğer ki bir amelin neticesinde az önce örnek verdim. Zalime karşı kıyam beraberinde tehlikeyi getiriyorsa diyor ki bu Müslümanca bir tavır değil. Akıllı bir Müslümanın yapacağı değil diyor. Ve Bakara Suresi 195. Ayeti celileyi i e delil getiriyor Subhanallah. Konuya uygun düşmeyen delil. İstidlal keyfiyeti Doğru değil Ben eğer ki şu anda Sizinle zinayı konuşuyorsam Birisiyle zinanın haram olduğunu tartışıyorsam içki ayetini istersen yedi kıraatla Vücuhuyla okuyum, ona delil teşkil etmez Etmez Onun için ben bu polemiği Bu tartışmayı yaparken Genelde Mizasen yönü olan Nasrettin Hoca'nın hikayesi aklıma geliyor. Vaka'ya uygun düşmeyen şeyleri konuşmak dendiğinde hep bunu anlatırım. Çok kısa ama meseleyi anlatacağına inanıyorum dostlar. Nasrettin Hoca bir gün ipe un seriyormuş. İpe un sermekle meşgulken hanımı koşarak gelmiş. Hocam efendim hocam efendim demiş sen ne yapıyorsun? Bindiğin dalı kesiyorsun demiş. O da dönmüş demiş ki, hanım ey hanım ya tutarsa? İnşallah ben anlatmaya çalışacağım. Ben hakikaten mevzuyu anlaş, anlaşılmasında katkı sağlayacağını umduğum bir anekdot. İpe un sererken hanımı çok farklı konuyla hiç alakası olmayan bir delili getiriyor. Bir şeyi söylüyor. O da ona ve mukabelen diyor ki, ya tutarsa? İşte bizim şu andaki ayetlerle ve konularla ilişkimiz aynen böyle. Bir konuyu konuşuyorken konuya hiç ama hiç delil teşkil etmeyecek bir ayeti alıyoruz ve ona delil kılmaya çalışıyoruz. Bu bizi daha da çok acıtıyor. Bunu da samimiyetle sizinle paylaşmak istedim. Peki biz bu ayet anlamak istiyoruz. Hangi amel yapılıyor ki kendi ellerimizle kendimizi tehlikeye atmış oluyoruz. Onu bize işte inşallah Ebu Eyyub el-Ansari anlatacak. Şimdi bu bu ayetin nuzul sebebidir. Ayetin nuzul sebebini öğreneceğiz. Bu gecenin de en güçlü öğretisi olacak inşallah. Tabi bununla birlikte de biz neyi öğreneceğiz? Bu ayetin her kimseye göre delil teşkil edilen bir konuda bu ayetin delil getirilemeyeceğini anlayacağız. Çünkü sözü Ebu el Ansari'ye vereceğiz. Şimdi dostlar, biliyorsunuz Ebu el Ansari İstanbul'u fethetmek için sefere katıldı. Ve bildiğiniz üzere orada Bizans kuşatmasında siperlerde yatarlarken ismi konusunda farklı muhtelif rivayetler var. Ben onun için hiç, hiç isim zikretmeden orada bir tane mücahit sahabeden veya tabiinden olduğu noktasında da ihtilaflar var. Ama orada bir tane mucahit Müslüman Bizans kuşatmasını yarabilmek için oradaki düşmanın içerisine girip orayı biraz dağıtabilmek için siperinden çıkıyor, hamle yapıyor ve o düşmanın üzerine atılıyor. O arada siperde yatan Müslümanlardan şu ses yükseliyor. Dikkat edin. Diyor ki, Subhanallah bu Müslüman Allah Azza ve Celle'nin ve la tulku bi'eydikum ila tahluke Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayınız. Ayetini hiç mi duymadı? Bu Müslüman ne yapıyor? Subhanallah. Savaşmak için, düşmanın saflarını yarmak için. fi sebîlillâh siperden çıkmış. Bir Müslümanın ortaya koymuş olduğu bu tavra böyle bir eleştiri. Diyor ki kendisini tehlikeye atıyor halbuki Allah bunu haram kıldı. Allah bunu yasakladı der demez. Sözün sahibi Eyyub El Ensari'dir. Ebu Eyyubel Ensari radıyallahu anh diyor ki subhanallah siz diyor bu ayeti böyle mi anlıyorsunuz? Siz bu ayeti kardeşinizin kendisini İslam için feda etmesi olarak mı anlıyorsunuz? Tehlikeyi böyle mi okuyorsunuz siz dedi Ebu Eyyubel Ensari. Dedi ki evet tehlikeye attı kendisini. Dedi ki vallahi yalan söylüyorsunuz, yanılıyorsunuz, bu ayet bize indi ansarlılara, bize, bu ayet bana, bana muhatap olarak indi. Dedi ki İslam Medine'de hakikaten güçlenmişti. Ebu Eyyubel Ansari'nin rivayetini anlatıyorum. Kendi ağzından anlatmaya çalışıyorum. Diyor ki İslam temellendi, artık bir devlet ve hakikaten güçlü bir devlet vardı. Çok fetihlere gittik. Baktık ki devlet artık kendi ayaklarının üzerinde durabiliyor. Ensarlılar olarak şöyle konuşmaya başladık. Ya yıllardır cihat meydanlarında ömrümüz geçti. Biz malum ticaret erbabıydık. Acaba tekrar işlerimizi yoluna koymak için meskenlerimize, ticaret hanelerimize geri mi dönsek? Diyor ki Abu Eyyub el-Ansari biz bunu dedik. Daha Resulullah'a varmadı ki Allah Cebrail'i göndermiş. وَاَنْفِقُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda infak edin. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمِ الَتَّهْلُكَ Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Dedi ki tehlikenin hasını söyleyeyim size dostlar dedi. Başladı anlatmaya Ebu el Ansari. Dedi ki evlerinizde çakılı kalırsanız. Zalime kıyam etmezseniz, daveti üstlenmezseniz, vallahi tehlikenin kendisindesiniz. Tehlike budur. Bu ayet bize indi, bana bana dedi Ebu el Ensari. Radıyallahu anh. Allah ondan razı olsun. Peki biz nüzul sebebinden öğrendik. Demek ki herkesin kendisine gördüğü tehlike, bir ameli yapmamak için neden değildir ve bu ayette delil teşkil etmez. Hemen hiç uzatmadan buna benzer bir rivayet anlatmak istiyorum. Çok kısa. Komutanın bir tanesi İranlılara karşı çok ciddi bir e, savaş hazırlığındadır. Ve baktığında subhanallah İran orduları çok güçlü. Atını hazırlar. Hakikaten Allah'a tevekkül eder. Ve düşmanların arasına hemen suratla ivedilikle atını sürerken geride kalan safın, cemaatin içerisinden birisi seslenir. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْد۪يكُمْ اِلَا تَهْلُكَ Bu ayeti sen okumadın mı komutan? Kendini helak etmeye mi gidiyorsun der. Atından inmez. Allahu Ekber. Atını sürmeye devam ederken sadece döner ve seslenir. Aynen şöyle, İslam muzaffer olduktan sonra benim ölmem vallahi helak değildir. Yeter ki muzaffer olan İslam olsun, benim ölmem bu uğurda ölmem helak değildir. Zarar değildir, hüsran değildir. Bu nedir? Kazançtır o komutan gittiği yerden geri dönmemiştir subhanallah vallahi akil sahibi akil birisi Allah'tan ittika eden birisi Allah için kendisini feda eden bir kimseye kendini tehlikeye attın diyemez derse Resulullah'a ihanet etmiş olur Resulullah'ın davet anlayışına ihanet etmiş olur Ashab-ı kiram Güzide Efendilerimize ihanet etmiş olur. Helak öyle değil. Helak, Ebu Eyyubel Ansari'nin dediği gibi, evlerde oturup çakıllı kalmaktır. Allah Azza ve Celle'nin istediği şekilde infak etmemektir. Daveti ve cihadı terk etmektir helak olmak. Allah Subhanehu ve Teala bu gecenin yüzü suyu hürmetine bizi helak olmaktan muhafaza buyursun. Hüsrana uğramaktan muhafaza eylesin. Şimdi dostlar. Bu ayetin bize üç tane öğretisi var. Bunu konuşacağız inşallah. Üç tane. Nedir o? Bir Allah azze ve celle diyor ki ayet-i kerimesinde. Ve ahsinû. İhsanda bulunun diyor Allah. Hemen hızlı hızlı geçiyorum. Ve enfiqû. infak edin diyor Allah. Üçüncüsünde de Ebu Eyyubel Ansari'nin rivayetinden anlayarak söylüyorum. Davet ve cihadı terk etmeyin diyor Allah. Kısa kısa bu azıkları ve öğretileri inşallah konuşmaya çalışacağız. Allah Azza ve Celle buyuruyor ki ayet-i kerimede وَاَحْسِنُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ muhsinin. İhsan edin. İki tane görüş var. İhsan edin ne demek? Bir hepimizin bildiği ve malum bir görüş. Allah Azza Ve Celle bizim işlerimizi yaparken amellerimizi gerçekleştirirken ihsanla yapmayı emretmiştir. Doğru mu dostlar? Yani sadece Allah'ın rızası için, Allah'ın razı olduğu bir şekilde onu amiyane tabirle söylüyorum işin hakkını vermek demektir ihsan. Hatta bir hadiste buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselam: İnna Allaha kethab al-ihsan 'ala kulli şeyin. Allah İhsanla iş yapmayı her şeyin üzerine farz kıldı. Bu birinci aşıkkı. Ve Ahsinu ayetini okuduğumuz zaman bizde çağrışması gereken ikinci mana ve üzerinde biraz duracağımız bu mana şudur. Ahsinu İhsan edin demek. Açılımı şu. Sizden istenenden size farz kılınandan daha fazlasını yapın. Allah bizden farz olarak bir şeyler istemiş. Doğru mu kardeşler? Allah bir şeyler talep etmiş. Bunu yapmanız sizin üzerinize farzdır demiş. Kesin talep etmiş. Onun terki bizi günahkar kılar. Ama ve ahsinu, bu ayetin başka bir manası sizden istenilenden fazlasını yapın. Çok şeyler söylemek mümkün. Ama hakikaten buna ihtiyacımız var. Farzların dışında ve buna ilave olarak Allah Azza ve Celle'nin rızasına bizleri yaklaştıracak hayırlı amellere ihtiyacımız var. Yok mu dostlar? Vallahi var. Sıklaştırmak lazım bu amelleri. Bizden istenelinden fazlasını yapmak lazım. Çünkü Allah Azza ve Celle ve ahsinu diyor. Hiç uzatmıyorum. Size ben iki tane genç delikanlı ağırlayacağım şimdi. İnanın benim neyi anlatmaya çalıştığımı... Onlar inşaallahu teala anlatacak. Onun için çok söze hacet yok. Hemen örneğe geçiyorum. Farzların dışında sorumlu değilken aslında sorumluluğumu yaptım ama bunun dışında evet dışından daha ne yapabilirimin derdine düşmeli bir Müslüman. Hele hele davet taşıyıcısı bunu şiar edinmeli kendisine. Daha da fazla yapmak lazım. Semure İbn-i Cundub radıyallahu an. Bugün çok şeyler öğretecek bize. Rafi İbn-i Khadij. Bu iki isim. Genç delikanlı bak. Aha buradaki kardeşlerimiz kadar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sefere çıkacak. Orduyu denetliyor. Kim gidecek? Kim okçu? Kim kılıç? Kim? Vesaire vesaire. bizatihi ordunun başında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orduyu gezerken bir genç gözüne çarpıyor Resulullah'ın ayak parmaklarının üzerine basmış boyunu uzun göstermeye çalışıyor gençler geldi Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama dedi ki senin adın ne benim adım, adım Rafi İbni Khadiz ya Resulallah. dedi ki Rafi sen çok küçüksün Babasına ehline dedi ki Rafi'yi evine gönderin. Allah onu şu anda bundan mesul tutmuyor. Her ne kadar ayağının üzerine basıp uzun yürütmeye çalışsa da Allah ondan böyle bir şey istemiyor Rafi'yi evine gönderin. Tam Rafi'yi elinden tutmuşlar götürürken orada Eşraf dedi ki Ya Resulallah bir şey iletebilir miyim? Rafi İbni Khadij. Şimdi ona biz Allahu An diyoruz. Dediler ki Ya Resulallah Rafi Belki bir çoğumuzdan daha iyi ok atıyor. Yayını, kirişini bir çoğumuzdan iyi kullanıyor. Eğer müsaadeniz olursa fiziksel yapısı küçük olmasına rağmen inşallah orduya katkı sağlayacaktır. Bize dahil olsun mu ya Resulallah? Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam dedi ki madem ok atmakta iyi, Rafi ibn Khadici dedi orduya dahil edin. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı böyle dedikten sonra orduyu denetlemeye devam ediyor. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir genç daha gözüne çarpıyor. Semura İbni Cundub radıyallahu an ayağının üzerine basmış. Altına bir şeyler koymuş ki Resulullah acaba uzaktan beni uzun görür de orduya dahil eder mi diye. Subhanallah. Resulullah Semura'yı görünce sem adını sordu. Dedi ki Ben Samura evine gindim ya Resulullah. Dedi ki Samura evine git. Allah senden böyle bir şey istemedi Mora. Kimse onun hakkında ok atar falan da demedi. Babası tuttu elinden onu evine götürürken dedi baba sana bir şey söylemek istiyorum. Dedi ki baba Rafi İbn Hadici orduya dahil etti Rasulullah. Ben biliyorum ve inanıyorum ve kendime güveniyorum ki ben eğer Rafi imle hadisle güreş tutsam onu yenerim. Bunu Rasulullah'a iletelim. Belki Rasulullah ikna ederiz. Ben onu güreşte yenerim baba. Gidelim Rasulullah'a söyleyelim. O eğer oraya katıldıysa ben de katılmak istiyorum? Ya evladım bunu ben nasıl söylerim Rasulullah'a? Eve gitti. Ya baba lütfen ne olur deyince. Gitti babası. Dedi ki ya Resulallah bizim bir maruzatımız var. Rafi'yi oraya dahil ettiniz. Semure'yi eve götürürken dedi ki baba ben Rafi'yi güreşte yenerim. Onun ok atmak gibi meziyeti varsa ben de düşmanı alır atarım iznillah. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki Semure ile Rafi'yi güreştirin. Tabi Semure Rafi'yi aldıyla atmış. Ondan sonra Allah Resulullah Sallallahu Aleyhi Semure'de dahildir bu orduya. İslam'ın neferidir Semura'da de Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ayat Farz değil, vacip değil. Git evine mübarek. Ve ihsinu inna Allah yuhibbu'l muhsinin. Ayet bu. Bu kısımda bunu anlayacağız inşallah. Oldu mu dostlar? Allah bize ihsanla amel etmeyi nasip etsin. Muhsinlerden olmayı nasip etsin inşallah. İkiye ne dedik? İnfak. Ve enfikû fi sebilillah. Allah yolunda infak edin dedi Allah. Çok söze gerek yok. Ben size bir misafir ağırlayayım inşallah. Osman radıyallahu an infakı anlatacak bize bugün. Verdin ve anfik o in sabili Allah ve ahsen o inna Allah bunu anlatacak Osman radıyallahu an verdim, xalas ve ahsen o Allahın resuluhut bededer der ki kardeşlerine seslenir ashabım İslam ordusunun mali yardıma ihtiyacı vardır. Allah için infak etmek isteyeniniz var mıdır der. Osman radıyallahu an kalkar aya. Der ki, fedak abi ve ummi ya Resulallah.'' ''Benim anam da babam da sana fedadır ya Resulallah.'' Yüz tane deve, eğriyle, çullarıyla, semeriyle, Allah yoluna infaktır ya Resulallah. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam bir rivayete göre, Kütüğünden bir basamak iner. Tabari rivayet ediyor bunu. Kütüğünden bir basamak indikten sonra der ki Ashabım İslam ordusuna mali destek çıkmak isteyen Allah için infak etmek isteyen var mıdır başka? Osman sırasını savmuştur aslında. Resulullah'ın talebidir bu. Ve Osman'a ihsan etmek yakışır. Dedi ki ya Resulallah ben benim yüz devem daha vardır. Onu da Allah için infak ediyorum. Hem de eğer ile hem de çullarıyla ya Resulallah. Resulallah dedi ki eyvallah. Ahsen. Rasulullah rivayete göre bir basamak daha indi. Dedi ki var mıdır? İslam ordusunu donatacak yiğit. İslam ordusuna infak edecek adam gibi adam. Osman radıyallahu anh kaldırdı elini. Dedi ya Resulallah geriye yüz devem kaldı. O da Allah azza ve celle'nin yolunda. fi sebîlillâh infakımdır. Hem eğriyle hem çullarıyla ya Resulallah. Bu sefer sözü alan Resulullah'tır kaldırdı ellerini semaya dedi ki ashabım dinleyin dinleyin dedi bugünden sonra Osmana helak yok Osmana hüzün yok Osmana darar yok dedi siz buna şahit olun Ne yaptı Osman? ahsinu. ahsino etti Osman. Allah bize bu anlayışı nasip etsin e mi dostlar? Şimdi geriye ne kaldı biliyor musunuz? Ebu el Ansari'nin üzerinden öğrenerek söylüyorum. Helak olmak evde çakılı kalmaktır. Helak olmak. Allah'ın davetini terk etmektir. Allah'ın davetinde cimrilik yapmaktır. İnfak etmemektir helak. Bunu Ebu el Ansari öğretiyor bize. Ben de size bugün inşallah... Bir misafir ağırlayacağım. Ondan sonra da inşallah Teala sohbetimi bitirme gayreti içerisinde olacağım. Altını ısrarla çiziyorum ve tekrar söylüyorum. Helak nedir? Allah Azza ve Celle'nin davetini terk etmektir. Allah Azza ve Celle'nin yolunda infakı terk etmektir. Cimrilik yapmaktır. Misafir edeceğim sahabe kim biliyor musunuz? İlk defa anlatıyorum tefsiri Furkan'da. Abu Haysema radıyallahu anh. Ebu Haysema bize helakın ne olduğunu, kurtuluşunda ne olduğunu şimdi anlatacak. Sizi tebue götüreyim mi ben inşallah dostlar? Beraber Tebü'ye gidelim. Gün ve meydan Tebük. Allah'ın Resulü ilan etmiştir. Demiştir ki tebue. Geriye kalanlar olmuş mudur? Olmuştur. Tabuk Katılmayanlar olmuştur. Bunlardan bir tanesi Ebu heysem radıyallahu anh. Subhanallah. Sefere çıkmıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tebun en büyük özelliği neydi? O günlerde sıcağın zirve olmasıydı. Kavurucu bir sıcak var subhanallah. Ebu Heysema e ordu gittikten sonra bahçesine yöneldi bahçesine gitti girdi bahçesinden içeriye iki tane zevcesi var Ebu Heysemen'in iki zevcesi var. İkisi de Ebu Heyseme'ye gölgeliği hazır etmiş. Hurmalık özel bir gölgelik. Ebu Heyseme kendisi anlatıyor. Tabarani tahriç etti bunu. İki tane gölgeliğim vardı. Benim için hazır etmişlerdi. Ve de sıcaktan ötürü de iki gölgeliğimin baş ucunda da kana kana içeceğim iki tane soğuk içeceğim vardı. Ama diyor ki Ebu Heysem'e daha diyor bahçenin girişindeyim. Girmedim içeriye. Semaya kaldırdım başımı. Kavurucu güneşle yüzleştim. Ondan sonra bir de gölgeliklerle yüzleştim. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın Yapışmış dudağını tasavvur ettim. Beni bekleyen soğuk içecekleri gördüm. Ondan sonra ondan sonrasını Ebu Heyseme anlatsın olmaz mı? Şöyle diyor Ebu Heyseme. Va Ebu Eysama va bu Allah'ın adaleti değil. İnsaflı ol, insaflı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneşin altında Kavurucu sıcağın altında sıkıntı çekerken Ebu Heyseme'nin gölgelenmesi Allah'ın adaleti değildir. Allah'ın insafı değildir. Yemin etti Ebu Heyseme. Zevceleri onu beklerken dedi ki Allah Ebu Heyseme'nin sözüne şahit olsun ki Resulullah'a yetişmeden, cenk etmeden, savaşmadan Ebu Heyseme'ye gölgelik yok. İçecek yok Ebu Heyseme'ye. Ne dedi biliyor musunuz zevcelerini? Söyleyin mi? Siz dedi Ebu Heyseme'ye helak mı etmek istiyorsunuz? Allahu Ekber. Siz Ebu Heyseme'yi canlı canlı helak mı etmek istiyorsunuz? Bindi bineyne Ebu Heyseme. Tebu'nun yolunu tuttu Resulullah konaklıyor bir yerde. Ravi diyor ki başka bir rivayette. Uzaktan bir yolcuyu gördük Resulullah'a haber ettik ya Resulallah Uzaktan binekli birisi geliyor Rasul Aleyhisselatu Vesselam Zişan Efendimiz ne diyor biliyor musunuz Dua edelim Ebu Heysem'e olsun yoksa helak olacak Dua edelim Ebu Heysem'e olsun Yoksa Ebu Heysem'e kendi kendisi çekecek Gelen kim? Ebu Heysem'e radıyallahu an, indi bineyinden Diz çöktü Resulullah'ın dizinin dibine. Dedi ki ya Resulallah. Ben dedi daveti öteledim ya. Öteledim. Cihadı az kala terk ediyordum ya. Allah Azze ve Celle'nin emrini baypas ediyordum ya. Az daha helak oluyordum ya Resulallah. Allah bana merhamet etti. Benim canımı almadan sana yetişmeyi nasip etti. Yoksa ben helak olacaktım ya Resulallah. Resulullah onun için hayır dua etti. Ve Ebu Haysema radıyallahu an mücahidlerin arasında saf tuttu. Allah Azze ve Celle bize bu ayeti böyle anlamayı nasip etsin. Helak olmaktan muhafaza etsin. Şu Ramazan ayının yüzü suyu hürmetine... Rabbim cümlemizin taksiratına aff ve mağfiret eylesin. Helak olmaktan bizleri muhafaza eylesin inşallah. Allah cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhane rabbika rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşler inşallah ee, sonra...